Allahü Vüze Nafam, Allah, Antalafi Kambi Sübhane ve Zala Hazretleri, Bizi böyle güzel günlere, Ciyaretin ilahiyesine, Bayram günlerine, Hepsini yani, bildirip, Yarın kıyamet günü de, Sevgili Peygamberimiz, Allah'ım aleyhi ve sellem, Aleyhisselatü vesselam, Aleyhisselatü vesselam, Sayın da altında yüzü böylece, Maşa'yı deyin. a a a a a a a a a a bizlere mesulü mühkünler eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadet ve hamen de zekâ. Zekki eden, bizini tütürük olduk, atıya eden dediği bir şeye felak oldu. Fela ahirin. Zahirini, recasini, batınını, var. Zülvesi felahayırdı. Dinin gıybetten, kötü şörelerden temizleyen felahayırdı. Yani felahayırdı manası cemlede dahil olur. Görüyor musun? İzlamı müzan tezgitlâ bülâhu lefîn uzerin mutaklimel el il il il il il il il il il ve bil ahiret kümlesi ülai keala illanmi Rabbim ve ülayyet mürekul Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminler sana nazir anlıyorlardı senin evvel geçen peygamberlere nazir anlıyorlardı, oraya inanırlar onlara vermiş olduğunuzluklarla karayeti sadduk ederler namazı adamiyle kılarlar tarihiyle etkane ve ailelerin kudu, su yani kuduğu uçurma mıyızsa namazda dururlar, her huzurun daha farkına var, Allah huzurun nasıl olacağını farkındadır kendisi, o şekilde namazı kılar. Bazen adam Allah huzuruna durduğunu yürümediği için niye yaptırırlar namazı? Kafası secdelerdir, güvülük başka yerde secdelerdir. Namazın, Allah ile kul arasındaki münasebetin birleştiği bir an olduğunu hatırlayan kimse namazın neden olduğunu bilir. Evet ama o ona biz vermiş olduğumuz nimetlerden de bir kısmını ne yapar? İl eder, Sana izaret ettiğiniz habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sende evvel geçen nebilere naziyor olan kitaplara iman ediliyöre takrar iman eder yakıyla ve gayba inanır. Bu beyit bilimi düşünür. Sağdan biz oğul gelir ve gayet kavgar beyitler. Halbuki her şeyi yakinen görülür. Mutu kable hentem mutu sırrına fehmeyleyen haşır neşri gördü bunda nefay-ı su olmaları. Ölmeden evvel ürürsün, nefay-ı su olmaları. <gülüyor> Ürülmeden bu kainatta haşır görürsün. Ne varsa <gülüyor> arıt aleminde bu aleminin bir sorunun numunesi vardır. Gördüğüm vakitte bir iş yakına var. Yani i̇şte ülayıkla alâhülemmün rabbîm. Tabi işte bunlar bu zevan hidayet üzerindirler. Doğru yoldadırlar yani tüm şey. Bana varan yoldadırlar. Hülay ki işte bunlar ömürlük buna felah hayran bunlar. Şimdi bak Ramazan'da oruç tuttuk. Orucun manası neydi? Açlığa vakit olmak. Bir tane sorun. Birçok sırrı iknağı var maddi manayı. Mesela benim şekerim 480'di. O kadar uğraştık. O araç güçleri, gülleri ben de bilmedim. Ramazan'ın 4-5 günüydü. Bir kendime bir şeyin rahatını getirdi. Hakları <gülüyor> 167'dir. Yeniketler. Yine aynı zamanda Nis-i oruç ve açlık zillete girdiriyor. Azimdir Allah-u Teala açıklar. Çünkü Cenab-ı Hak nefsini yaratmaya da sordu ona sen kimsin ben kimim diye nefis ilahın davasına kıldı. Sen neysen ben oyum dedi. Evet aynen böyledir. Hiçbir zaman eğer peygamber görmeyen, mürşit görmeyen, koca görmeyen, ilim bilmeyen kişinin kendisi iladını davasına çıkar. Kravun gibi. Allah Allah. Sen kimsin diye sordun nefse, nefse emmalaya, sen ne ben bana uyum dedi. Cenab-ı Hak onu bin sene ateşte cehennem attırdı, yaktırdı, nefse. Çıkardı, soğuktu. sen ne ben bana uyum dedi geldim. Bin senede soğuk cehennemine attırdı Cenab-ı Hak. Cehennemki kısım. E soğuk cehennemi var, buz cehennemi var, bir ateş cehennemi var. Buz ve insan ateşi gibi Bin senede cehenneme, bu cehennemde, buz cehennemde yaktırdı, dondurdu, çıkardı, oldu. Sen kimsin ben kiyim aynı davada bulundu yine sen ne için bana dedi Cenab-ı bak sonra bin senede nefsî aç bırak dedi Allah bilmiyor da böyle yaptılar tecrübe etti manasında değil sana da bana bildirmek için yaptı bu işi bizi öğretmek için bin senede aç bırakıldı yine sonra şu an nefsî sen kimsin ben kiyim sen Rabbül Alemisim ben Azizim dedi maşlık gizli dedi onun için al bak uzun var skundu nefsî Şimdi bak, bu bir sırla bir tanesi, maddi manevi faydaların seyirci, kaşaların sıhhatı bir tanesi, sıhhada. Fesuhu sıhhu, borçlu tut, sıhhat Hatta hastayken Cenab-ı Hak, Davr-ı Kerim'de hastalara halde, borçluarsa kendi hakkında dair durur Ama, bunda daha bir sır var, tok adam aç, adam halinden haberdar olmaz. Cenab-ı Hak borcu Top kişiler tatsınlar ve zenginler de açlı tatçısınlar ve açların halinden bilsinler diye damdan düşmeyen hallem bilmez. Şimdi ki üz açlı olduğunu zenginden fakirler öğrendiler. Onun için merhamet peşapkada geldiler bayalan görürken diye vaktte zenginden fakirlerine yaptılar sicaklarını ve yardımlarını hissilemediler. Çünkü açlı olduğunu olduğu öğrendi. Tatır da Allahüzzaman ve diğerlerine. Bunlar basit hususları. Daha mühim davaları var. Cenab-ı Hak diyor ki mesela her ibadetin, her ibadetin, her ibadetin mükafatını Allah veyan be etmiş, bildirmiş, ilan etmiş bize. Oruç günü ilan etmemiş, gizlemiş onu. Demiş ki, en özimi, oruçlunun cezası, mükafatı bana aittir. Bu yazı Allah. In. Oruçlukların cezası bana ait. Tutanın mükafatı yine bana ait diyor. Mesela oruç tutmayan kimse, buna iknaf edeceğim şimdi Şuan olsun ve nadim olsun bugün. Üzülsün et falan diye. Ömründen bir Ramazan geçirdi ve uçuldu ömrüm beraber. Şimdi hiçbir şey söyleyeceğiz. Dalmak işlemek yok. O Rusupyar'ın cezası neydi? Bu bina yapıldı değil mi? Yapıldı. O bina yapıldı. Sonra yıkılır o. Doğan ne olur? <gülüyor> Doğmasa ölmez. Bina yapılmasa yıkılmaz. Şuraya toplanmasak böyle gelip dağılmayız. Dağılmamız için topanmamız lazım diyor. Oruşudan mü'min, ahl-i billahi ise, yani orucun manasıdırse, sıfat-ı ilahi ve sıfat-ı melaikeye mütasım kılınır. Mükafatı ne? Ölüm anında, bu alemden üfiki aleme gitmeden evvel, cennetteki makamını evi yerini görmektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmektir. Ene uzi bil. aslında diyorlar ki, bilam-ı karamdan evliyaullah, gizledi Allah-u Teala mükafatını, mü'minin nedir? Cemalli gözlerzik diyorlar, koruşuyor. Yani, tutmayan cezası evet, nasıl olacak şimdi? Tutmayan kimse en nihayette ölümle karşılaşacak. Hepimiz. Gece ittiarı, padişahı paşası, kralı, emiri, Peygamberi menajkisi, şeytanın cinisi, hiç Allah'tan gayri hiçbir bir kainatta bekal olmayacak. Ne gibi olacaktır? Tüm ve her mepsi söylenir tadacıdır. Ölüm tatmak demek manası kaplaklık korusun diye. Yok olmak manası değil. Gözlem nihai olusun. Tatmak demek, al suyu ağzına koy, içmen iç, tatmak bu, bu manaya geliyor. Yoksa yok olmak diyecek manasına değil. Konuşmayan mümin kardeşlerimizin çizikleri, dertlik bunu alacak mazabı. Ölüm anında mutlaka susuz ölecekler. Bütün denizlerin suyu tatlı su olsun, nehirlerin suyu tatlı su olsun, hepsinin ağzına versin. Hep Yine bu susunuz ölecek mi? Tutanlarla, tutan müminlerle Cenab-ı Hak ölmeden evvel cennetteki bakamını gösterecek. Yahut cemal-i mâ kemal-i ile Allah'ın cemalini görerek hep bir renfaz edecek. Veyahut cemal-i Muhammed Mustafa'yı görerek ve yahu cennet-i aliyatı görerek cennetleri görerek yolları edecek Allah-u En duğunu, oruçlukta en duğunu olan, en duğunu, oruçlu manazgı değil mi? Yani lütfen bir Müslüman dayı. اِنَّ لَزِيْنَ قَعْوِ رَبْنُونَ اللّٰهُ سُّنْ مَسْتَقَانُ اِنَّ زُّلَ عَلَيْهِمُ وَلَا اِنْ بَلَّا اِلْ Ölüm anında beklem gönderilecek. Allah belâle bine göre. Ey mümin korkma. Gittin yerden korkma. Bıraktığın şeyler hiç mahzun olma. Yahut azapla dahi karşılaşsan ebedi kalmayacaksın. Sen müminsin. Allah seni affedecek. Müjidini verecekler. Bak bak ne diyor. efendiler. Bu sözle sen ve ben karşılaşacağız yakın bir zamanda. Biz daha evvel sıraya bakarsak. Daha karar ihtiyara bakmaz öyle. Ama yani ihtiyarlar kutluşun yanından daha çok yaklaşmışlardı. Dikkat edersen meyva meyva kemale gelmeden çok dökülür. Onun için sen bekle be, yaşlılar, yaşlılar. Kemal'e verdik durur meyve. İki, sakalatçı dükkanına gittin mi sakalatçı dükkanına? Hep geç hayvan başı bulunur orada yaşlısı bulunmaz benim. Yaşlı kalma. Pek de yağlanma. Kurbanı görmüyorsun. Ve yapıyorlar. Hangisi yağlıysa onu bulup kesiyorlar. Karıştırıyorlar arasında koyunları böyle. Kış tarafından şöyle karıştırıyor bakıyor böyle hadi yağlı diye 10 keçi olan canlıları var. Ve yağlanmaya bakma. Yağlanmamak için de namaz kılmak lazım. Yağ eritmek için oruç tutmak lazım diyor. İnşallah namazında kıl. Ve bayramdan sonra da namazı fena takip et çıkarlar. Kati. Reşetanlara iyi bir selam bu ya. Kalbim temiz, kıçım semiz diye oraya çıkma. Namazını kıl, doğru, doğru ol, diline sahip ol, gözüne sahip ol, kulağına sahip ol, burnuna sahip ol, eline, ayağına sahip ol, kalbine sahip ol. Hiç. Son andaki pişmanlığı tayyda vermem. <Gülüyor> Bak yine söyleyelim. Söylüyoruz, o vakit göreceksin. Söylemekle pek anlayamazsın. Gözünden gördüğü adam yereksin. Ama bu içini okusun yanlış şu bu zaman ayet-i kerim. Yevmeyi adruz Jale, sen tahtilden, sen tahtilden lanet halil'e. Sen tahtınsın lanet halil'e. Ellerini ısıracak diyor cenabı, o ölüm anından öyle. Ellerini ısıracak. salim sakallarını yuvaracaktır, sakalı varseye. Niçin ben filenciği kendime arkadaş ihtiyaç ettim? O adam beni hak yolundan girip kötü adamlar arkadaşlarına soruyordu. Dün sen kötü arkadaşından yola çıktın, sen seni bugün şeytana öldürüyor. Bir şey. iyi dostluğundan yola çıktığında seni hakkı götürecek. Sakın abi bugün bayram diyesiz böyle Allah ben hiyata el uzatma. Tertemiz bir el giysen giydin bugün. Ey mühimi. Şuraya bayram mazara geldin. Tertemiz bir elbise giysen da. Bugün bayramı aramızdan gitti, yapmıyoruz. Elhamdülillah aramızdan bir bayram yapalım. Sakın öyle değil. Peki nedir yattığımız bayram? Bugün anamızdan doğduğumuz gibi tertemiz oldu. Allah günü de günahlarımızı affettirirsin. Ondan sonra bir şey kirletme. Böyle cehaletle Allah'ın ne iyi attığı vangelere gitme. Ayağın cami yolunu bilmiyorsa ayağını kes. Senin düşmanın da taşıma üzerinde ayağını. Meçit yolunda, hayır yolunu, hayır yerlerine gitmeyi gitmesini bilmiyor mu ayaklarının? Kes onları taşıma. Başına bela olmasın. Gözün ibretsizse eğer ilete bakmıyorsa hüz gibi o da senin düşmanın, başın üzerinde düşmanın taşıma bir göz ki olmaya ibret anan mazarında, ol Müslümanı'dır sahibinin baş üzerinde. ibretsiz göz sahibinin başıdır. Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden akıda da kurşun hemen deliğinden. İşittiği sözden öğüt almıyor mu? Hesabı almıyor mu? Bir kulak, o kurak değil o. Kulağın oraya kurşunu erit, buraya dök kurşun. Başına bela serit. Efendim hep böyle koklayacağız. Her şey senin için yapılmış. Allah Ardı senin için döşenmiş yere toprağa, semayı senin için kaldırılmış, yüreküstü olarak, kafiri senin için aldatmış yüreküstü olarak, semayı yıldızlarla süslemiş, ayla bezemiş, güneşle ziyada kıvırmış. Değil mi Berk? Senin için her şey. Senin kursağına bir tek üzüm tanesi girmesi için bir tek üzüm tanesi ya yani bir kires, bir vişne, bir soğan, bir sarımsak, bir güveç güveç için 365 gün gökyüzüne güneş çıkıp iniyor. Doğuyor batıyor, doğuyor batıyor. 365 yüz meydana geliyor. Allah bunu sana soracak bana soracak. Eğer kulluk yapamaz bak. Ona hakkı Allah'a Hadi La Allah. La Allah. La ebede Allah. Allah. Hayr varla düşen kahiyi ve ileri ilmansiyla. La ilahe illallah, Allah tealaşin. En ve en önemli kuvvetti. ve Bir çok insan. Bazı kötü sıfatlardan, kötü işlerden kurtulmak için kurtulamazsın. Sonra bunu kadere bağlar. Kaderin böyle bir şey. Doğrudur ama bazen helal faktör, niyet baltıldır. Ama yani söyledik bunları. Ben bazı arkadaşlar söyleyeceğim. Şimdi bazı şeyleri tarih edeceğim. Gençler ses ilave ediyor. Kötü alakları bırakacak mısınız? Kötü alışkanlıkları. Evet Evvela hangi arkadaşla o işi yapıyorsan evvela ailesini bırakacaksın. Bu işi bırakmaz. Mesela kumar, kumarı bırakacaksın değil mi? Kumara şimdi bırakma sen kumarı bırakamazsın. Evet, kumar arasını da de gireceksin. Derdik kumarı görüyorsun, o maliyete gireceksin. Kumara arasını da gireceksin. İçkiyi de içmek bir mi? İçmiyordum ama işte yoldan çıkın ha. Tabii yoldan çıkıyor yoldan. Evre, içki arasını gireceksin. İçki iyi bir şey değil. Sakın ha. Ağzına bir kadresini daha iyi koyma. Evet bir kadresi namaza mücdalarını bana bunları söylemez he. Ateşin, Tuğulcu da birdir, büyü de birdir, yıkar tuğulcudadır, onu birbirine. Sana bir mesaj vereceğim aklın başındaysa bana hak vereceksin. Yok, senin sahibiysen kendi kendine daha vereceksin, İblis gideceksin. Bir Musul çağır, çağırır, ki, gel bakayım buraya, altına 10 milyon lira, yavrum, İslam'dan dışarı çık, yavrum 10 milyon, katiye, 100 milyon versen ben İslam'dan dışarı çıkmam yani. lazım, Aman yavrum, Müslümanım, mağlup dili ona sözümüz yok. Ama ben diyen bir Müslümanım Böyle değil mi? Evet, Şimdi bu adam ilk kadere müştü mü bedala gavur oldu. Haber olmaz. Çünkü dine imana kifre de anneyi boğayı kırar, evvela Allah'a Peygamber'i kırar, Resul-i Ben Hatta içki içilen sofraya dahi oturumuyor. Aksa gidi <gülüyor> <bir> Muhammed, saniyallahu aleyhi ve Allah'a inandıysa, İçki sofrada oturup beni diyor. Hayırlı olalım Hiç Bir zamanında hiçbir şey diyor ki hiç geçilmesin ama yani alakadar bir imkan böyle yere gitmek daha hayırlı değil. O durumun manası hiç iş karıştırmazsa olurdu. Siz bak sen ya o senin pek kaviysen kendine güvenebiliyorsan erkekliğim varsa o zaman mesela kalmaz. Herhangi kişi yine işte karar ediyorum. işte ilaç tarih Buradan gir buradan çıkmasın haklı anda. Dediğimi yaparken burada ısır. Hangi alışkanlığın varsa o alışkanlık kötü alışkanlık onu terk etmek istiyorsan evvela o kötü alışkanlığın arkadaşı kimse onu terk edeceksin. Onu terk etmeyince kötüyü terk edemezsin. Bir yükselt vereyim mi? Hadi bir. Bayağı sabah vakabın adım dersini diye ama bayağı bir <gülüyor> adam dersini diye istemiyorum. Yani Cebra Aleyhisselam gelmiş. Peygamber'e şu kısa yapalım. Şu ya ben İsrail zamanında bir adam yüz kişiyi ölürüm. Dünyada en büyük suç insan öldürmektir. Sahtelik Hatta bir şerifte ve nec-i sayı Şifa ve kıtâ ve okudur. şu Ben kadilev-i müdaadeden Feseza-i Cehennem-i O kadar ağır insan katkı deseli. Bir zaman geldi bak din iman da Kadilerden üret-i muhammed öldürdüler bu. Olmadı mı? Hatta bizim tekerin kapısını bile yazdılar buraya bak. Belli tehditler değil bak. Emin öldürdü mümkünler. İman silindi. Talebe, kocaya silah çekti. Vurdu. Kocasını vurdu. Vurdu tabii. Sen Hazreti Ali'yi sevdirseydin talebe, kocasının elini öp verdi o. Çünkü Hazreti Ali demiş ki, ben annemeyi harfet fıgat sayıramıyım da bana bir harfet Ben kum güresiyim demiş. Sen Ali'yi bilirmedin ki, tabi o hocaydı. Vurdu. Ali demiş ki, kendimullahı haşe, bana bir kimse hakikatten bir harp öğretirse kalbim bulup ezdiğine bir harp. Sen bunu öğrettin mi? Çöker etmedin. Öğrettiğinde bir kocayı dövdü. Yolunu kesti. Not istedi vermedi diye vurdu. Birbirinin bu düğmeti Muhammed. Sen salladı vurdu. Yüz kişi vurmuşlar. Sonra gitmiş bir zahir adama. Allah'a bilme, bir adama gidi. de bilmeyene gitmiş. Bazı adam Allah'ı bilir de bilmez. İsmini biliyor Allah'auteala. Ben yüz şeyi öldürdüm demiş. ya o tatlı şeyi öldürdüm. Allah beni affeder mi? Etmez demiş. Dalye demiş. O da öldürmüş. Dalye tamamlamış yüz taneyi. Eğer Allah bilseydin ne diyecekti? Biliyor mu da diyor bilmiyor. ya az bir al biliyor. Affeder diyecekti. Allah Allah'ın <gülüyor> affediline <diyecekti>. <gülüyor> günahı yapın. Hatta her günah irtikar etsen, ölsen Allah'ı bir tane açtıklar verirsin. Dilerse affede. Ama dilerse yakışmaz Müslümana günahın küçüğü olmaz Günah günatdır, Allah'a isyan isyandır. Ama günahdendir olsa mülkün adabı ne var diyeceğiz, haber kullarını, kuyuda uğraşmaz, kuyunu ancak aramızdaki olan münasebetlerin düst devamı için canavar bakıcı emirlerini ileri vermiştir. Yoksa herkes kâfir olsa Allah'a bir zararı yoktur, herkes büyüyorsa Allah'a bir hasşı yoktur, herkesin yaptığı kendine kendisine ait. Neyse, diğer bir arizi bir daha yok. İşte, Müslümanın ben büyük şey ölüldü, Allah beni affeder mi ne büyük, affeder. Oğur, sen dürüst bir adama benziyorsun. Asabilsin biraz. Bununun yerden çık demiş. Seninle süre değilsin, senin bulunduğun yeri insanlar kötü demiş. Herhalde yani onlar seni hep tahrik ediyorlar. Çünkü insanlar insanları kötü yaparlar. Mesela bir duvandırıcıyla karşılaşırsın. Sana zorla yalan söylerdi o adam. Nasıl olurdu? Şimdi para istersen, yok gelsin sen. Neyden versen gidecek para. Mecburen şey sen yalan söyletirsen. Sen yalan söyleyebilirsin ama zorla gidelim yalan söylerim. Onun için hep cemiyet seni bulsun. Çok mühim cemiyetin seversin. Çünkü sen bulunduğu yerin çık olduğunu diyoruz. Sen iyi davranıyorsun. Fakat cin tali geliyorlar. Sen bundan başın belayıyor. Çık oradan sen. Bu mu karde. İyi dedin. Bu arada da ne ara? Çık oradan. İyi insanlar işleyin. Oradan çık. İleriyorsun. Ben gidiyormuşum adam. Olay bunu bırakın. Bırakmış şey, işi. Eşyalarını almış. Onun da üstüne yükü. Tam çıkayan yolda. Neredeymiş? Yetişmiş öldü. Koruma kaptı. Öldü. Biraz gayrı oradan oldu. Rahmet melekleri geldiler, azap melekleri geldiler. Karşılıklı evet. rahmet melekleri dedi ki bize Bak ne? Niye? Tövbe etti. İyi adım olmaya etti. Ve iyi insanların içine giriyordu. Niyeti öyleydi. Ama Güzel Rahmet melekleri. Azap melekleri diyorlar ki, yüz kişiye öldürdü bize ayettir. Yüz yücüdür, cehennem götürüyoruz onu. Allah cevrayla gönderdi. <gülüyor> Nedir mülakaşarız? Melekler deder ki bu güç şey öldürülmüştü ya Cevriye biz bunu cehenneme yok ya ne vicdanla e. Çünkü Mikael İsrail Breklerin teğmeni. Ondan ben evi sardım Ahmet Bu iyilerin içinde diyordu güç şey öldürülmüştü bu öldü şimdi bunu bu cehenneme göreyim. Mahmet efendileri de dedi öyledi ama bu tövvetti bu adam ve iyi yol mu yani iyi insanlar içinde oturuyor ne bu ama özel ürste. Oncu güzel ettir bu. İndimel, <gülüyor> aklı bilmeyen her amel her amel niyet oldu. Allah Teala diyor ki ölçülen yeri iyiden be. yeri ölçsünler iğneye yakınsa adam, iğneye yakınsa cennete girsinler. Kötülere yakınsa cehenneme girsinler. Ölçsüler daha geri çıkmış kötülere geçsinler. Çükleri çok yetik ama Allah yeri ta Allah yeri çekti. Yere yaklaştığında oradan oncu daima yaymış annenin dokumah. Vekûnû mazâdîkir. Ey müminler Allah'tan korkunuz ve sadıklarla, gülüslerle, aşıklarla, kamil insanlara beraber oldunuz. Böyle nazik kişilere gitmeyin nazik kişilerin yanına. Hırsızlığı, uğursuzluğu, hiçbir cülyeden böyle şeyler, hiçbir cülyeye, önerenen sokunmayın. İyi değil. Nihayet iyi olmaz. İyi bir şey olmasa en nihayetinde çocuğun adamın ne kolu iptalana girer. Hapishaneler savaşı da doldurur başlar. Mahkemede hakim karşısında diyor, çıkıyor, hakim de diyor. Sayın mahkemedir, sayın vermişim. Terhoştum, giremedim, vurdum, diyor. Demar işleriye. Çocuğunu da efendim, abenmeka olur, torunu, yavrum. Yeni güvene kadar zarar olur. Müslümana, müminlere böyle şeyler yakışmazlar. Şimdi çünkü bugün düne kadar her temiz olan müminler bugün kafayı çeker. Düğün canı teşvih eden mümin, bugün kafayı çeker, ikinden sonra kavga çıkarır. Karakola gider, karakolda elini geri şey yapar. Allah yolunda olanlar, Ramazanları kabul olanlar, Ramazanlar'ın bak bu yolundan gitmezler, öğleyenlere, bugün sadakat ile, ispihat ile, ibadet ile, gönül almak ile, büyüklerinin hanelerine dolaşmakla, onların gönlünü almakla, Allah. mevtalara gidip ölülerine Fatiha okumakla, onlardan ibret almakla bu yümbürlerini geçirirler. Ve Allah hadi karum ederler, Bugün daha habide şadda günüdür, bayram günü zenginlere bir bayram bürüyse, bu için musibet gürüdür. Bunu da söyleyelim. Onun için iki para yılan olmadan, başta göre senin boynuna dolanmadan, iki senindeki paralar yılan olacaktır. Gök ayarası yönünde, yani sekatilerini yapmalı, iki başı yılan olacak, Sıravi ise, Bahir Eyle, böyle yolları var, sahibinin boynuna dolanacak, kurtarmak için kendisini ondan, niye, niye, denilen, niye kendini kurtarıyorsun? Dünyada malum diye, Beni koyunda sokardın kimseye bir şey vermezdi işte o yok mu dikkat veriyorum bana işte benim o şey seni azap diyecek. dedik. Orada var mı? <gülüyor> tabii var. Çünkü tabii kul hep bakhilir. <gülüyor> Bakhiliriz yani kıyam kıyam ve böyle yani, terfi adları boyunlara dolacağız bazı damatlar da. Ali Bey geldi dede. Bakhilere baktıyor ki da onlar ki başlıyor. Şimdi bunu bayram günü bir çoğu için bir azap günüdür. Yoksun gidinler için. Ya Ben bakacağım gidime deme. Bakarsın Allah seninle beni ruhumuzu alır, bira bayramın yücükler yedim, yedim olurlar. Kurba bayramı yedim kalır yücükler. Babam benim var gibi, babam benim var gibi. Ramazan bayramında babası dedesi, babamın yanında babası olmuyor. verir. Annesi olmuyor. Hı -hı. Çünkü melek-i aramızda kurban gizlen kasap yüz ulaşıyor. Gör görmüyoruz onu. Yalnız bıçağını, ensibizi ekseniyoruz. Genç hikaye aramıyor, bakmıyor. Hiç ne malına, ne rütbene, ne evladına, ne babana güvenme. Hiçbir ardı, bir şeye dayanma duvara. Hepsi elinde kalır. Ancak göreceğin yer Allah. Dayanacağın yer Allah. <Gülüyor> Onu, Onu unutma sakın. allah Teala Hazretleri. Her nerede olursan ol. Kiminle olursan ol. Mutlaka o seni görmektedir. Görüyor seni. Nerede olursan ol. Görüyor ve biliyor ekvara rekâdını. Kalbinden dahi geçen efkârını, fikirlerini o bilmektedir. Bunu hiç sakın unutma. O gecenin karanlığında yedi kat yer altında siyah taşın üzerinde siyah karıncanın ayağının sesini işidir ve rengini görür. Bundan daha büyük bir meyimi görür ama ben seni anlatayım boşluğunu sözde. İnnehu alimün bizatı südür. Allah sadırlarda olan niyetleri de bilirizdir. Allah halidir. Allah basildir. Allah görülür. Allah işidir. Allah görür. Allah affeder. Allah affeder. Allah sever, Allah azap eder, Allah intikamdır. İntikam da alır Allah-u Süphane ve Veda'la ya Hazretleri. Yaparsın fenalığı, yaparsın fenalığı, bir gün gelir, o senin bir şey olmuyor dersin, hep başında ondan gelir. Mesela ilk sigara yaşayan adam kanser olsa, kimse ardından sigarayı koymaz diyor, tamam. Kim cinayet <gülüyor> adam rengi olsa, kimse cinayetmez. İlk hırsızlık yapan adam yakalanırsa, hiç kimse hırsız olmaz. Hem bir şey olmuyor diyor bu iş. Cenab-ı Hak tövbesini, Allah'a ruhu ister. Bırakır seni Allah'a. Hatta ey müminler. Kiram ben katibine ya alemûne matemâlu. İki melek vardır o umurlarımızda. Bunlar bizle beraber dolaşırlar. Öldüğünüz gibi biz kabre gönderiz. Bunlar bizim kabrin üzerinde kalır. Hatta dediler ki ya Rabbi biz ne yapacağız? Bu umurumuzu alt defa etti bizim kişi. Siz onun kabrin üzerine otururuz. O bizim istihbar insansa istihbar ederiz. Kötü insansa bırakın onu kendi halini. Efendim de söyleyeyim bir mümin, bak bir Muhammedi bir mümin bir gün açtı vakit diye vakitte, samiye sonraki sorar yazayım mı sakın hadi, hattalarımız az yok niye? bırak biraz mümindir, Muhammedi'dir. ne tövbe ederler melek, evet. yaz durmaz, sehap yapıyor vakitte hemen yazırlar, hiç evet benzeri, o kadar müthişen kadim merhamet Allah'a borçluyuz ama biz bilmeyiz. biz bilmiyoruz şeraha göre. En büyük ümidi onu tanımamız, ona kul olmamız. En büyük nimetinin bir tanesi de onun habibi olan muhammele. Yarın kıyamet bölümünde en evvel biz bir sancağı kışarı bulacağız. Evvela da bize açılacak. Hazır diyor ki Resulü'yle kime? Ya Resulallah senden ben, senin ümmetine kimseye cennet açmakla açmakla emin olmalı. Ancak size, bak düşün bir defa, 80 küsür sene beni İsrail'den bir adam harbetmiş. 80 küsür sene. Halletmiş, o yüzden kılmış. E biz öyle bir değil. Olsa da ibadetimiz üç ay sakın şey 8 saattir ibadet ediyoruz. Yani yapıyoruz, bir saat bile yapmıyoruz. Efendimiz Cümlü Şanallah Şerefsanlı Cümlü Şerefsanlı Hanımın adı vardı. Bizim yaşayamıyoruz bu ibadeti yapmayacağız, bunlar gidip ne? Allah demiş ki, Lehin'de kalın hayır ben bir şehir, ayetini Ey edin. Ey Ondan seksen kürseli bana ibadetler, namaz kılınlar, gaza ayetler, düşman, ahmetler ya Size ben Leyla-i verdim. Leyla-i verdim. Leyla-i ihya etmeniz, onların 80 sene harbinden, darbından, Allah'a da azır gibi bize. Bir gece bak, bir, bir gece. Bir gece biz onların seksen sene harp yaptıkları, harbden, kılıkları, namazdan daha... ...numarek bir sabahdan ayrılıyoruz. Ümmet-i Muhammed bu. Ama kıymet edilmesi Allah elinden alır. Gençliğin kıymet mesela elinden gider. Güzelliğin kıymetini bilmiyorsan elinden gelecek. Evdeki servetin kıymetini bilmiyorsan Allah elinden alır. Sahip olduğun dinin çiçeği bilmezsen kıymetini elinden alır. Allah. Sahip olduğun imanın kıymetini bilmezsen Allah. Allah imanı elinden alır. Nimete şükür o nimetin ziyad olmasına sebebtir ve ilbet. Süfran nimetmek o sen sebeblu gitmektir. Kim ki İslam'da şükretmiyor Cenab-ı Hakk'a İslam olduğundan en nihayetli iman içerisi kapalıdır. Ki İslam'a şükreder, Allah'ın imanını güreder, sabrını şerh eder, kalbini tatil eder, kalbini muhabbetle tezcih eder. gıybeti götürür, şefri götürür, kötü kelimeyi götürür, lisanını cikrullah ile, güzel konuşmakla, doğru söylemekle tezcih eder. Herkes sevdirir. Kendi sevdirir sevdikten sonra Cebrail'e emreder. Der ki ya Cebrail! İnan gök ehline, ilan yer ehline ki ben fili seviyorum onlar da onu sevsinler diye. Seviyor musun? Bu haliyet merkezlerden. Şimdi bugün yapacağımız işler, fitrenizi vermedinizse namazdan de fitreyi verin. Fitresi verilmedi, oruç semayla al ar arasında muallakta kalmıyor. Fitre verildiği vakitte oruç yerini bulur. Uzun vaha az olur. Namazdan sonra olmaz mı be, efendim? Olur ama sevabı az olur. Varın, o yüzden evvel vermek lazım. Eylermişleriz de elbette bizim milletimiz cömerttir. Bizim milletimiz cömerttir. Verirler. Hakkali zengini hepsi verirler. Hatta iki kapılı bir hani bir köyde bir gana evin içerisinde kapısının daha başında bir, bir evladının evini çalsan desin gider. Tanrım açız açıl dese kendi ekmeni sana çıkar ve kendi açı eten senin karın boyurlar. Karışmayanlar, kanı bozulmayanlar. Kanı olursa senin elindeki alnıya cebinde yazın gırtlar mı Ama öz özgürlüğün evladıysa, kendi yiyeceğini Senin için canla feda edin. Ana. Bildiğin menele yok, şunlara yardım edin. Karıştanağa gidin. Dargınlıkları kaldırın. Karıştanağa gidin. Meyitleri ziyaret edin. Karıştanağın üzerinden O otlar tesbih ederler. Ve daha bir Hepsi biz bir eder, tesbih Yolcunun göz çiçekleri ki yok Yaş ağaçları kesmeyin, kimsenin kalbini kırmayın, kimsenin alayinde bulunmayın, kimsenin kusurunu görmeyin. Allah yüzüne kapak yapmış, suluysa gözüne kapı gibi, göl gibi. dersen temiz kusurunu düşürürsen başını kusurunu görmesin. Herkesler kusurumun boyu. Son bir kusunu bak olursun, kendi kusunun müjdesine düşünürsen o kusunu görmesin. E yalan söyleme, lisan yalanı Allah sevmediği şey yalan. Hatta çok uzun iş ya. Melalekallahü Alem kâzibim, Allah müdâreti yalan söylerler. Sakin yalan söyler. Doğruçu ol, dürüst ol, özün özün doğrusu. <gülüyor> Bu kadar yardım yaptım dedik bugün. Daha günler var istinad. Büyüklerimize gidin, analarımızda, babalarımızda. Kulak evi oturuyorlar size. Onlara ikrar edip götürürün. Gittiğin Bir yeşil yaprak götürüyor elindekiler. Bir şey götürür var. alıyor. Getiriyor. Yetimlere yoksullara ayak hizmetle yardım dediniz. Sakın imar etmeyin. Bak birkaç söz söyleyeyim mi? Ben o olarak söyleyeceğim. Ben dakika dururken. Kapıyı çalarsa kapıyı çalarlar. Benna elhamd la yurhamd. Merhabet etmezsen merhamet olunmazsın. Merhabet ederse merhabet olmaz. Berhane etmezsen berhane doğulmazsın. Anne o bana hürme ederse, sende elatlarınızı <gülüyor> el hürme eder. Anne o bana hürme etmezsen, elatlarınızı <gülüyor> hürme etmezler. Bunu kapana koy. Resul bekliyorum sallallahu Biz <gülüyor> zaten hayatımızın, unutuyoruz zaten. Evet. E, Hem bir şeyden geliyormuş bayram namazından. Zarafiyim. Ben sahabeyin evet. Allah'ım. Çocuklar <gülüyor> oynaşıyorlar. Bayram günü denilir. Şimdi bayram günüdür. Hele bizim için. Asıl bayram ne biliyor musun? Söylülmüş gibi. Bayram. İmanla göşersin. Bayram. Şöyle imanla kaparsan bayram. İkinci bayram. İkinci bayram kabirde Hamid-i Melaike'nin sorduğu soruya cevap verirsen birbis cevap. Bayram. Üçüncüsü ve Fariqümdür. Cennet ve Fariqümdürse ait. Cennet, Ehl-i Cennet'in içerisine. üçüncü bayram. Dördüncü bayram cehennemden kurtulursan cennet ateşlerinden dördüncü bayram. Beşinci bayram cennete dahil olursan Bayram senin için. Onların karşısında bayram. Sonra cemal-i bağ kemal-i nahi yürürsen bayram. Altı bayram varmış dedi. Hmm. Daha sayarım bayramları ben. Dostlarımızla beraber buluşursak bayram. Kim kimi severse onlar halde buluşsun. Kötüler kötülerle. iyiler iyilerle. <gülüyor> İş seviyor musunuz? Mahşerle beraber buluşalım. Peygamberi seviyor musun? Zenginler <gülüyor> için kim üstüne için? Yani doğrusu, zincir üstüne için. Deli annesine babasına, çocuk da bilmez. Baba alsana, eyvah, herhangi biri O babanın halini olur, C ile olur. Yok almaya kadar diyor. Süreyya gününde cana Peygamber sende var. De i̇şte bizler, böyle olsun diyor olmuş. Zabıta çocuklar, oyun Çocuklar da öyle, çocuklar şeyler. Çünkü bunu basit bir şey oynamak. Bazı ahmetler de, şu konu oynatmak istemiyorlar. Sakın ha, mani olma şunu, oyun. Çocuk oynayacak zamanında oynatmazsa, oynadığı zamanında oynar sonra. Altmış davar oynar sonra. Onçim zaman da oynasın, hevesini alsın. görüyor musun? Elde altmışı düşün, adam oynuyor hala. Oynuyor, dedi, düşünün de hala. Koç, bunda oynamamış. Oynuyorlar. <gülüyor> şaka yapıyorlar ben, ben karşıda bir şey oturmuşlar onlara karşı da gözü açtılar hadi inna allahü Hazreti İsa beşte kadar her adresi ben sıkmıyorum kalabalık İsa Reisler biliyor musun şeytanı çok bilir elinde iki tane kapandı. var diye altmış evler okuduğun bir şey var, sordu İsa Reisler şeytan'a ne diyor şimdi gidiyorum işte burada bal var kıymet balı Bunda kül var dedi. Ne olacak o? Bu kıymet balını ben cemiyete götürürüm. Herkesin ağacına verilir bir parça. Bir arada katkaların şeyi, kancayı, maşallah onu çekiştirmeye. Çekiştirince tatlanırış. Bal gibi tatlanır, et yemekler. Çünkü diyor ki, Hakk'ın da bir kimseyi çekiştirmek, ibe etmek, ölü et yemek gibidir. Ölü kardeşiniz gibi. اَيُّهِبْ اَعْدِكُمْ اَنْيَكُوْ لَا مَع۪ي Meyden de gerekiyor. اَتَّقُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ Tövbe edin. İkinci yedir o elindeki kül. Bunlar yetimlerin başına dökârımdır. külü Herkesin gözünde çirkin görür. Bunu hakaretlerden Allah kadar bulamadır. Çünkü yetim hakaretlerden bir yok. adam hak peygamber hakaretlerdir. Yetim peygamberimizdir. Yetimde kim okşarsa Resul-i Ekrem'in okşarlarından. Yetim duyuruz peygamberimizdir. Daha annecinin karındaydı, daha dünyaya gelmeden babasını kaybetti. Aslanullah. Aleyhisselam gitti. Allah Aleyhisselam. Altı yaşında vardı, hasta amine gitti. Anadan babadan kül kaldı, peygamber dedi. Melekler sormuşlar Cenab-ı Hakk'a. Demişler, ya Allah habibim diye ise ne ettin? Hem annesini aldı, hem babasını demişler. Hakkalar durmuş ki, anasını babasını almasaydı diye zulüm ki habibim annesine seslenecek, babasına çağıracaktı. Şimdi ara sınırmasına algıl, bana seslensin diye. Neyse, içiyoruz. Yok, yok bir enler yok Yoklukla bir enler. Aşkla bir enler bildiler, bildiler öyle O büyük ağlıyor çocuklarında, Efendimiz'in yanına tıkçı okuldu. Peygamber'in çocuklara selam Peygamber'in çocukları çok sever. Sevdi, sevdi çocukları. Selamun aleyküm ya veledî, evlendim de öyle. Aleyküm selam, amca Evladın takatını seni oynuyor. Sen ne oynuyorsun? Ağlıyorsun burada. Şehir mi Yok ama yok. Şehir mi kaybettin? Çok <gülüyor> şeyim mi kaybettin? E, onlar zeki çocukları, onların onlar yeni bir şey gidiyorlar. Karıları oynuyorlar. Benim kimsem yok. Ben yiğitimim. Babam öldü. Gazalı muharebe de. Annem bir hayırlısı kocaya vardı. Annem de öldü. Ara sokak sokağa attı. Beşin söylüyorum dedi. Ben. Bana bugün bayram değil, benim için azap güldü. Onlar <gülüyor> <diyeyim, gülüyor> haklı oynamak değil mi? Bir de ağlamak istedim. Değil mi seni abi? Ben ben? Ben bu güzel bir. Kimde böyle bir iman olan, aça, ha, yoksula, yetime, Kalbinde imanı varsa, Allah diyor ki, iki düşmanım var diyor Cenabı Hak. İki düşmanım var. <gülüyor> Allah kullarından iki düşmanım var. Birisi çalıştırılıp hakkını vermeyen, ikincisi yediğini yediğinden tattırmayan. Allah Allah. Şeye gel bir girdi verir, tattırır sonra. Hatta kelimakta geriye verir. Resulekre şu da Allah'a yedi. Yani şey, Başka oturuyoruz bizim gelen. Evet. Yani, senin olan Muhammed Mustafa, evet. annen Ali Murtaza, evet. annen Ayşe Sıdıka, evet. ablan Fatih Düzehra, kardeşlerin Hasan Hüseyin, olsun mu? Evet. Verdimiz. Çocuk o vakta diyeledi. Sen de Süreyya misin diye. Cenab-ı Hakk bizi sevdi. Allah nasulübb meram birini bağırması onuza aldı. Ve diyorlar ki, kâfir nitimi evli gayrihi Adelik ve Cennet. Teddi yetimine ve gayri yetimine bakan kimse, ona sahip olan kimse, cennette dönemlere bu iki parmak gibidir. Örneğin, Allah'ın. Allah. Her Allah. sırada kesiyoruz bakımda aradı. Şimdi fazla boy var mıydı? Bayramdır. Şimdi de hep böyle bekliyoruz. Camilere, boğazlara, derslere, evlatlara, kardeşlere. Bak geldik geliyoruz. Ben de bir daha bayrama beni burada bulamayabilirsiniz. Giddiyseniz. Akın akın halk bütün sevgililerimizi yitiren, Edele kapıya doğru gidiyor, eve iyi gidiyorlar. Hep yola gideceğiz, hep yola tutulurlar. İyi alimler, şunun için onlar da ataka uçacaklar. Cenâ Cennat, Cenâdül Aliyada. Kötü olan yineler, kafesler kalmışlar, cehenneme doğru gidiyorlar. Çünkü bu alimden sonraki alemde iki yer var. Ye cehenneme, ye Üçüncü bir makam yok. İlerler ye cehenneme, ilerler cender. Allah sizi bunu seyreden muamele etsin. Geçen sene diyorsunuz, bayramda birçok affa bir yarımımız hayatta yıllar. Onlarla bayram başlıyor, kork başladı. Bu sene diyorlar, bir de Ramazan olunca, bir de bayramı gibi yaşarsak. Böyle gölgesi değil mi? Cevabalarımız gene olabildi. Hayırlı bitti, Onun için adını başını aldın, bırak cehaleti artık. Bu sene, bu Ramazan son cehaleti yok. Bu altına bak. Hatta alayı Allah ismi dilinde bulunsun sevgisi gönlünde bulunsun. Allah'ta hayır, bahrun gelir. Çünkü Allah diye bahrun gerçekleşir. Allah'a yer ilazarı çevrilmekle şiirler doğar. Hadis. Allahu ekel salat